Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bu şarkı zaten 80'lerden bir şarkı. Dinleseydin zamanında dinleseydin derler adam. Hmm. Daha önce çalmıştın zaten değil mi? dinleyeceksin. Ben, ben zaten... bunu çaldığımızı bilmiyorum. Çaldık çaldık abi. Ama ben başka bir yerde dinlemiştim. Belki başka bir radyo yanlış olmasın. Bir şey söyleyeyim mi o da sayılır. Sayılır tabii abi <gülüyor> sonuçta bir şey bir kere. Bence zaten o CD'lerde falan çalınıp birer kere ondan sonra imha edilmesi lazım. Sonra bir rafları dolduruyor yani. Ne yapacağını? Söylediolar ki CD satışları niye artmıyor? İşte evet. albüm satışları. E sen tutuyorsun. Tekrar tekrar, tekrar, tekrar şey dinlemesine alırsan. izin veriyorsun. Adam bir defa alıyor, on defa dinliyor. Ne on defaya? Ben biliyorum ya kaç yıl aynı şarkıyı dinleyen insanlar var. Kurban olayım ya. Neyse, ben bir be, başında sabah yedi buçuktan arka arkaya bir takım teknik hatalar yaptığım için. Hiç dinleyicilerimizin gözünde beş paralık halim yok. değerin yok. Allah'tan Vallahi. biz geldik de Bütün hiç olaycılıktan olmaktan... soğdum. Programın seviyesi en azından yayıncılık seviyesi bir nebze olsun yükseldi. Oktay teknik hatalar bizi hepimizi biz de üstleniyor. Sonuçta Ege Kayacan bizim elemanımız. Yok ya siz dünkü partideki arkadaşlarla üstlenin daha daha eğlenerek üstlenirsiniz. Yani Üst, ne oldu işte? Üstlenme partisi yaparsınız. Sana mekik teknik getirdim. hata üstlen. Mekik getirdim sana daha ne getireyim? Patates çıktı onun içinden de. Ya ma kıyma elap söylemiyorsun yanındaki. O da doğru Güya gönlümü alacak diye patatesli şey getiriyor Daha beter oldu <gülüyor> Onu hiç getirmeseydi keşke şah şah, Ya olsun Yani Bakıyorum ama bir iki tanesini de zevkle ve neşeyle Bir de gelmişsiniz burada Yaprak sarmalar çok güzeldi sohbeti yapıyorsunuz Ya çok güzeldi gerçekten... Gün yapıyoruz biz artık Egeciğim kusura bakma Gün yapıyoruz Ziyan ettim o kadar yaprak sarmayı yiyemedim ya Sizler de fayrın doğum günde çağrılmamıştınız herhalde <gülüyor> ya, ya evde biz yaprak sarması mekiğe kim bayılır ya Zaten yani onları yedik. Birer drink aldık. Birer drink ağzını, çayımızı içtik. Güzel. Daha ne olsun yani? 40 yaş yaş günü nasıl kutlanacak zannediyorsun? Ben artık alıştı. Sonuçta 40 yaşında sevdikleriyle birlikte yani olmustun. sevdikleriyle olur mu Ege sen başımızın tacısın. Senin fotoğrafına baktık. Ben de sonuçta dükkanın bir personeliyim. Yok. Orada durmak zorundayım. Yaz bir tane küçük çocuk vardı. Senin fotoğrafının önüne gel. Bizim üçümüzün bir fotoğraf var biliyorsun. Benim salon, sizin salonunuzda duruyor mu bizim üçümüz? Evet üçümüzün... duruyor. Yalancıyı duruyor. Hiç inandırıcı değilsin. Sırtımda da dövme olarak var. Lada, <gülüyor> <gülüyor> onu bir Twitter'dan paylaşalım ya. <gülüyor> ne o? <gülüyor> Yeni dövme konusu diye birisi bize. As şey aslala <gülüyor> aslala belli bir daha belbi. Şey. <gülüyor> benim sırtımda dövmesi var üçümüzün. Ha, çok güzel neyse bir tane küçük çocuk geldi aslala ne... bislas bebeğim mi aslala bislas bebeğim <gülüyor> ben bunu göndereyim tamam <gülüyor> ha, geldi senin fotoğrafına tükürdü diyecektim de ne diyemedim yani 2,5 yaşında bir tükürdü maşallah dolu dolu da zor tuttuk ama yani seviliyorsun sevildiğini bil onu da söyleyeyim hiç boğazımızdan bir lokma geçmeyiz sevildiğini anlayayım. bil beklentilerini yük yüksek tutma sen davet edilmedin mi davet edildin ya? Sen ama görev adamı olduğu için. E sen öyle dedin. Dükkan Ben vazife her şeyden mukaddestir benim için gitmeyeceğim. <gülüyor> ama sonra tabii duydum sarmaları Halep onlar. Halep sonra... işi ne ya? Halep işi vardı. <gülüyor> ben Halep işinin ne olduğunu da bilmiyordum. Halep, Halep, Halep, Halep inanıyorsun da? Halep, Halep işine, işine mi Diye yazıyordu böyle. Suriyeli arkadaşlarım gönderdi sağ olsunlar. Hı hı. Ondan sonra... Başka ne vardı Oktay? Ama ne yani işi ne? E, Halep İş'i ne? Ha, Halep İş'i mi bilmiyorum. Halep Maraş Köfte var ya. Evet. Onun... Maraş Köfte'nin ortasına ha. barnak basılmış. Daha yarı, şey, yarısı e, etsiz olan. Etsiz. Böyle ince bulgurdan yapılmış. Ama eğer yani öyle bulgur kalır. deyip eğer ona o şeyini küçümsersen sana çok ağır cezasını verir. Ama Maraş edir. Köfte'yi sever zaten. Ege mi? Bu arkadaşımız. Bu arkadaşımız ya, Çok sever. Evet. Yani o yüzden Ali... Halep İş'ini de sever. Ondan bir parça yaptı bir gıptik yaptırayım sana. Yok gerek yok ya. Efendim baklavalar mı? Oktay'ın doğum gününe davet edilirsem orada belki yerim. Sene Temmuz'da. Ha, senin, senin bu kış önümüz kış. Programın belli mi dükkanda ne zaman duracağını? Ona göre bir şey zamanı düşünüyorum <gülüyor> ben Temmuz için. Abi denk getiririz sonuçta Temmuz'a kadar bayağı zaman var. Bu oyalık aklından çıkar bu. Neyse ya bir dahaki doğum günü artık. Bir Üzülme tamam ya Zaten mi? her sene bir gün attığından herhalde bana denk, Yalnız... denk gelecek. <gülüyor> Yalnız bir şey diyeceğim. <gülüyor> ee, Bülgen'in doğum günü ne zamandı? Haftaya. Iyi, haftaya. Ee, onu denk getirelim abi sen evde ol o gün ya. Tamam abi. Ama Bürge ile konuşalım da ona göre. Belki Bürge istemiyor. Bürgeyi Belki Bürge ile bir plan yaparsınız. <gülüyor> Siz baş başa kutlarınızdan. Size da. de çok mani olmayayım. Ah kurban oğlum seni istemeyen adam mı ilan? İstemeyen adam değil. İstemeyen istenmeyen persona adam. Persona nan granata. Granata Vallahi... mı öyle? Granata mı öyle? Ya <gülüyor> granata. Bir granata şey istiyor. istiyorum ha. Bari bu isteğim <gülüyor> olsun. Granat olmak istiyorum. İstenmeyen adam. Seni istemeyen adam ilan edilmiş biri. <gülüyor> yani orada bile yoksun. Biri seni istemeyen adam. Bir ilan bile edilmiyorum. Vallahi bile. Ah, yazık yazık. Ege Kayacan'a sahip çıkalım. Çünkü çok fazla Ege Kayacan yok. Benim bildiğim bir iki tane 4 tane var. Bir iki tane ben biliyorum. Ege Oktaysan değil. İzmir'de. Birisi Bir tanesi de Peru'daymış. Bence birine sahip çıkalım demeyelim çünkü biliyorsun failler başımıza gelenleri Ne oldu biliyorsun yani biliyorum. o sahip çıkılması çağrısı yapılan adam <gülüyor> adam maalesef biliyorsun yani. Ne oldu peki partide? Çıkılamadı. Ama bana çok... partinin havasını şey Abi of grup grup ya. İstediği yani odalarda sohbetler seçisi <gülüyor> vardı. <gülüyor> odalarda sohbetler dediğimiz yani o da değildi değişik. ama öbek öbek sohbetler. Mesela bir sohbet maklubeli belli bir sohbet yapılıyor. Bir tarafta başlıyor <gülüyor> 14, <gülüyor> 14 kişi vardı. Bir tarafta baklamalı bir 14 sohbet. 14 kız erkekli erkekli evet birebir üstelikti yani. Belki de sen ikili teyp var mıydı? Müzik var mıydı? Müzik müzik var mıydı? Ben o kadar, ben o kadar eğlenceliydi ki müzik, grup var, grup Ben gelsem düşün. ikili teybi mi getirecektim evden. Yok kaset çalınmadı ya kaset Hep CD'den Ya şöyle bir şey söyleyeyim Hakikaten 40 yaş öyle kutlanmıyor Ben hani artık onun olgunluğuyla kutluyorum Yani biliyorsun Hani tamam, evet. Nasıl şey dediği yani Aslında real anlamda 41 Yok biraz Fire çok da o kadar da olgun kutlamadı Yani bir iki dansını gördüm ben <gülüyor> Bir iki dansımı esasen şeyi kaçırdım Neyi? Çok güzel bir bahçe şovum vardı Bahçe şovundan önce çıktık biz daha, değil mi? Bahçe Yok. şovu ben seyrettim. Bahçe şovu valla seyretmemiştim. Işık altında, ışık oyunları diye benim güzel bir gösterim, tek kişilik gösterim vardı. Sözsüz. Ne dedin en sonunda? <gülüyor> Hiçbir şey. Gelenlere güler. Gelenlere güler. Gelenlere güler. böyle acısıyla e tatlısı ne tatlısıyla. Ya. Yani. Ne Sevgili dinleyiciler <gülüyor> siz çağırmadıklarından ben size en yakınım bu üçümüz arasında. Yok canım, O, bizim o için, yüzden onu bizim şey yapın Geçmiş geçmişte kaldı biz önümüze bakıyoruz artık. Yani o yüzden şey yapmana gerek yok. Hepimiz, hepimiz, hepimiz bakarsınız. yakınız. Halep işini yiyip önünüze bakarsın. <gülüyor> Halep işi, Halep işi yemeyenler <gülüyor> geçmişte yaşıyorlar. Valla Hale Oktay sen de dedin Halep diye. Ha, Ne güzel dedin. Fellak da diyorlar ya. Ha, Tamam işte ben sen Halep işi deyince Halep işi diye yazdım. Halep babaya. ağzımdan çıkmadı da. Sen ne ben dedin sen? sen... Benden okay. çıktı Halep. Gelmedim <gülüyor> ya ben doğum günden. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne abi Maraş köfte mi dedim ben. Yo, Halep işi o dedin sen de. Yok öyle demedim sen öyle anlamışsın. Herhalde o dansın etkisiyle dansı, ben öyle <gülüyor> anladım Bahir. Çünkü dansı herkese hemen hemen herkese sarhoş Resmen etti. Resmen marşandiz gibi dans etti dünya adam. Yani valla herkes durdu bıraktı. Marşandiz. Tek kişilik marşandiz. <gülüyor> Demeyin olur. Valla şahsi şov. Neyse artık ben de üzerimden atıyorum yavaş yavaş şey yapmayayım. Ee, yani insanların gündemi var onları da daha fazla şey yapmak evet, istemiyorum. Evet, Meşgul isterim, etmek istemiyorum geçelim. kendi gündemini. Ülkemizin ve dünyamızın gündemi çok güzel, çok değişik, çok farklı. Mesela Üzgünüz Beyler adlı haberimizle isterseniz beylere üzüntülü bir e, haberle başlayalım. Üzgünüz Beybi. Üzgünüz Beybi, beybi derken burada beybi beyler, beyler anlamında. E, yapılan anketlere göre temizlik bir takım şeylerden çok daha iyi. Temiz bir ev. Ee, kadınları tatile gitmekten tut Arkadaş sohbetinden tut Nereye kadar en uç noktaya kadar 300, e, 38... Daha memnun ediyor 38 kat memnun mu ediyor <gülüyor> 38 Kadınların %38'i temiz kokan düzenli bir e, evi ve adamı e, tercih ediyorlar Ne için? <gülüyor> ...seks tipi bir şeye tercih ediyorlar ya. Yoksa yani. mesela seks tipi bir şey yerine... ...tattım ben bir bulaşıkları yıkayayım mı diye... De, ...Allah mı diyor kadın. Ya, ya, ya. Diğer ok. Ka kadınlar. Kadın orada mest. Kadın orada mest. Mesela işte şey yaptın ki. biraz. Sen mesela şey yapın. Toz alacağım. Hayır, Duş alacağım. O zaman ben de alacağım falan dediğin zaman... ...kadın mest. <gülüyor> kadın mest. Hiçbir şey... Ben sana söyleyeyim böyle ailelerde... ...hiç şey olmaz. Hır... Gür Ozan kadınlara mesela ya, çiçek mi yerine sabun al, kahaya, vücut jeli al, duş jeli. Çiçeği niye seviyor kadınlar? Zannediyorlar ama çok ama mis gibi kokuyor ya kokması. Araç kokusu al Ozan. Araç. Hem daha kalıcı. Ana Her kokusu. Araç falan. kokusu ana kokusudur değil mi? Çok güzel bir şey Doğru. var öyle. Vallahi yani, kadın mest. Ben sana söyleyeyim mest. Temizlikten yani. Ya hep temizlik, hep şey. Yani daha çok seviyorlar yani. Çünkü biliyorsun hep seks hep seks bir yere kadar demiş. Bu Arada yapılan. kalksın. Haftada bir en azından perşembeleri temizlik yapsın. <gülüyor> yani bir temizlik yapılsın. Temizlik daha bizi mutlu ediyor. Daha ne hayata sıkı sıkıya tutunuyoruz. O araba yıkayan erkeğin seksi olmasının sebebi o mu? Araba yıkayan erkek mi? Hmm. Araba yıkayan araba erkek yıkı ne yıkı zaman yıkı... seksi oldu yıkı Oto yıkamacılara yıkı... bakıyorum da hiç se Bu adam iyice zıvanadan çıkmış Araba yıkayan erkek Her seksi ediyor Kaç tane oto yıkamacıya böyle baktın sen Ben mesela Çiziriz. ne zaman araba yıkasam herkes bana bakar Üstüm çıplak yıkıyorum çünkü Köpükleri böyle fışkırta fışkırta Oto yıkamacılara öyle bir şey yapsam ben. O çizmelerle de... çok zor Niye? Ben sadece çizmeler kalsın olabilir de. E, kadınlar da mini altında çizme çok hoş bir eğer konseptse. Erkekte üstsüz bir beden altına giyilecek lastik, lastik çizmeler. çizmeleri. Bence çok Seksi güzel. Seksi dediğini e. biliyor musun? Sarı çizme giyiyorlar ya Fahir. E o, o yeni alındığını seviyor. ya. O, o hoşuna gidiyor. Ne güzel anlaştınız de, hemen. Demek ki bunun altyapısını dünkü partide yaptınız. Ben öyle deyince sen hemen bunu anla diye mi konuştunuz? Mat yok ya onu konuşuyor şimdi <gülüyor> Şimdiye çoktan girmiştik başka konulara da. Dün de <gülüyor> fantezi edebiyatı diye bir şey mi söylemişti. Evet bu adamın Ege Karacılığı Her gün bir far... seks şeyi var ya. Hep adamın... göndermesi var. Vallahi hep. Az önce de şey dedi perşembe günü diye bir açıklama yaptı. Onu da ben anlamadım. Ve hep fantazili <gülüyor> dikkat edersen Oktay. Yani evet, içinde böyle mantızdır. düz bir şey yok yani. Hep dikkat edersen oto yıkamacı. Evet. Üstsüz oto yıkamacılar düşünüyorum dedi az önce. Ve ben çok rahatsız oldum. Öyle demedim. üssüz oto yıkamacılar aklımdan çıkmıyor dedim. Lafımı çarpıtmayın. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız şöyle de bir şey var. Bu adamın arabasına bak. Her zaman pis. Pis. Her zaman yani pis. Yani nanay. <gülüyor> Demek ki yani oto yıkamacılar bunu benimledi. Yani Hep karşılıyorlar. Yaklaşmıyor. Abi yıkatacak mı? Yok ya boşver diye dönüyorum ona kapısından. <gülüyor> Vallahi gayet yani. Bu oto yıkamacı şeyler vardı ya filmlerde falan. Onlardan hiç olmuş. mı? İşte mu? ben o film bikini diyorum ya. Ama onlar kadın. Kadın onlar şey. Işte... Ben hiç erkek görmedim. Bikinilerle yıkayanları diyorsun. Evet. Ama Ankara'da nasıl bu soğukta bikiniyle yıkayacak? Sen ama adam dedin. Bikineli adam daha korkunç. Ben zaten. cinsiyetçi yaklaşmıyorum olaya. <gülüyor> Sen hiç yaklaşmıyorsun bile. <gülüyor> Arabayı da yıkatmıyorum o yüzden. <gülüyor> bir perşembeleri var. Vallahi bir perşembe de kaldı. <gülüyor> Onu da açıklığa <gülüyor> kavuşturduk mu her şey yoluna girecek. Bükülen ekran geliyormuş Ekim'de. Ama zaten bugüne kadar çıkarmadıkları kabahat. Evet ben bu çıktı diye düşünüyordum ya. Tamam mı bize tam kadar. ekranın bükül mü? Efendim? Yani mesela şimdi bu cep Pardon. telefonlarımızı... Evet. Ee... Kredi kartığımızda ka şey yapamıyoruz ya, taşıyamıyoruz ya. Evet. Öyle mi olacak? Hafif Öyle. bir kavist de mi? Bükülüyor? Kıvrık ya, kıvrık olacak. Kıvrık ekrana sahip bir e, şey İç bükey mi, dışta ya? Onu söyle. Ekran. Söyledim. İç bükey mi? İster iç bükey, ister dış bükey. Ama ha. iç bükey olursa daha böyle yuvarlak olur. Bükünce görüntü değişiyor mu? Mesela böyle düşüş şey yapınca abi. şişman, iç bükey hayır, yapınca. Hayır. Ha, var. Hayır canım, bükünce gözlerinin içi gülüyor. Bunu demek zorundaydım. Ama Oktay da gülmedi. Herhalde Oktay gittikten sonra <gülüyor> bu espriyi şey yaptı. Dün geceki fantazi ba dolu. Şov, <gülüyor> bahçe şovun. Bahçe şovun. Küçüklük Sözlü bölümünden. <gülüyor> Dün bir prototipi kullan, kullanılmış. Kullandım diyecekti Oktay neredeyse. Ha, i̇yice kendini şeye kaptırıyorsun. Valla kaptırıyorum. Haberlere kaptırıyorum. Ve çok memnun kalmışlar. Dokunmatik ekranının telefonun sağ tarafına doğru kıvrılarak fazladan kullanım alanı kazandırıldı. E orası demiş bayağı fazladan kaldı demiş. Eee o da benim yanıma gel kaldırdı. O bükmeli olmaz ki çekiştirmeyle alan büyümez mi? Bükünce ne alan büyüs? Bak adam nasıl şey? Bilim adam olacak çocuk. Sadece çekiştirsen daha güzel. Herhalde çeviri yaparken ne telefona şey mı konuyor bilgisayar? Telefon ya bildiğin telefon. <gülüyor> Cep telefonu dostum demiş. Bak dikkat edersen ben de çok şey yapmadım. Keşke <gülüyor> Bahçe Show'da <şov> ben, <gülüyor> ben de olsaydım da bu espriyi patlatırdım <gülüyor> Modern Sabahlar, Modern sabahlar. Valer, çok değerli bir sanatçı sevgi dinleyiciler. Sadece bu kadar dinlediğimiz bölüm bile fikir veriyordur size. Buyursunlar efendim. Hmm. Ya Kurt Cobain'in evi satılıkmış. Hadi canım. Seattle yakınlarındaki evi yakınlarında dedi merkezde mi miydi Seattle, ya Kurt Cobain? Seattle'da değil o zaman yeni bir sit sonra... site yapılıyordu ya güzel havuzlu bir sitesi vardı. Tamam, Orada. iyi Or bilirim. işçi blokları. Seattle diye bir yer. Seattle işçi bloklarının olduğu Aha, Seattle diye bölüm pak. Ha! Bizde vardı ya sonra Mehmet gibi. <gülüyor> Mehmet tamam, Seattle tamam. işte oradaydı. Eee tam bitmemişti galiba. Hala ödemiyor. O şey kendisi ödedi ya hepsini. Karısı. Courtney Love. Zor zor. Anası anası ya. Anasıydı dedi Körtinlaw Anası mı mıydın? kaldı Anası döneme? Ben de Okanır, e, oğlumun çocukluğunun geçirdiği evi 500 bin dolara satıyorum demiş. Bu böyle, böyle şey yapmış. Ha, Çocukluk ha. evini satıyor. E, yani e, ev ev çünkü üstüne yapmıştı Körtinlaw'u. Üstüne değil mi o? Tabii üstüne yaptı. E, hanımı da e, üstüne yapacaksın demiş. Hanımı da abi zaten sonuçta yani. Tam In Uter albümünde çıkacağı dönem bunların öyle bir tartışması vardı. Evi hatta onunla ilgili. Erkimen üstüne yapacaksın. Onu sattı yedi ama galiba Körtinlaw. Ya yer yemez onu bilmiyorum. Onu zaten o şeyle beraber intihar zaman mektubunda yedi. o ev çocuğumun onu yersen iki elim yakanda olur diye yazmıştı. Onun üzerine neler yedi abi? Çünkü orada şey var. Neler yedi ya? Kört Nilavan'ın çocuğum kozunu kullandığı söyleniyor. Kört <gülüyor> Nilavan mı? Evet. Yok mektupta Kurt Kobay'n yazdı. İşte Kurt Kobay. Cobain... Vallahi ben geç... değişik ya, yani. yani kol kırılır vayan... içinde kalırsın. aile bir meselelerine girmek beni hep korkutmuştur. Evet doğru söylüyorsun. 9 yaşındayken anne ve babasının boşanmasının ardından bu evde annesiyle yaşamıştı. İlgilenen evet. dinleyicilerimize bu ayrıntıyı da verelim. İlgilenenlere yani. gelenlere duyurulur. <gülüyor> niye bir şey yapmıyorlar ya müzeyi niye çevirmiyorlar bu evde? Durumları yok Çocuk herhalde kadın. Çocuklu abi orada daha rak yıldızı değildik ya. İşte Courtney Love'ın işe yediği yer falan diye Zaten 27 yaşında roket demedi mi Kurt Cobain ya? Yani evet, rak yıldızı aslında. olduğu ev 15 gün de bu evde oturdu burayı müze yapıyoruz diyecekler yani. O, yapsınlar burayı müze. Tamam abi sesi ince. Ben konuşacağım annesini. Sen mi? bir konuş abi ya. Ona göre duruma göre bakacağız yani. Ne istiyormuş kadıncağız. Belki durum yok bilmiyoruz yani. Nedir ne değildir. Belki ana, kadın Datça'da yazlık almanın telaşında. Annesi mi? Ben gider anlatırım. Bu parayla gidip Datça'da yazlık da alamazsın. Ya kört şey, Cobain'ın annesi de bu günlere falan gidip de sizin olan ne? Bizim olan da Rakınol'un seyrini değiştirdi bütün müzik anlayışını alt üst edip yeni bir çığır açtı. Kaç o yaşında olan... acaba? Dur Yalnız bakayım. Yalnız çok içiyor. <gülüyor> Arkasından konuşuyorlardı. Miyiz ne, acaba? Kaç yaşın, annesi mi? Annesi hakkında bilgi bulunur mu acaba Aman ya? boş ver annesi... annesini ya bırak annesini ya. Bırak o kadının şeyinden bahsetme okta kurban olayım ya yazdı hemen bir de oraya baka baka doğru <gülüyor> yazayım diye. <gülüyor> doğru yazayım tabi ne bileyim ismini soyadı falan da bir şey. Do Dorothy Cobain. Babasının soyadı o zaman öyle Cobain, mi? Cobain evet. Tabi Cobain babayın soyadı. Annesiyle babası genç yaşlarında Vallahi ayrıldıkları için. Ne yazıyor? Analığı mı yazıyor anası mı yazıyor? Kurt Cobain'in analığı da olabilir. Aa şeyli fotoğrafları falan var. Kimle? Kurt mi? Kurt Neil mı? Kurt, Kurt fotoğrafları var. Gelinimle de çekileyim. değil demiş. demiş. Yani Sen fotoğraflarda... at bir oğlum vardı bir de kızım oldu demiş. Valla bak. Orada breh breh breh bre. bir gülmüşler komşular falan. Benim artık iki çocuğum var demiş. Ama çocuğum. Şey... <gülüyor> Ona da böyle demiş çocuğum. Çocuğum. Bir de doktor Vendi Okanır var psikolog o başka. O başka. Onu da geri gelece orada inceleyeceği. Şimdi biz bugüne kadar hep keşke meclise girseydik, şöyle yapardık, böyle yapardık falan diyoruz. Evet. Yani o meclisi bir bir kere şey yapalım, belirtelim. Biz kendi meclisimize girmek istiyorsun. Macdallar bir şey olur. Bir meclise gireriz. Gelin mesela İtalya'dan teklif geldi. Ha, ha Türk meclisine gelmek. Türkiye istiyordum. Büyük Millet Meclisi Hı. olursa iyi. Ee, yani şimdi derlerse İtalya İtalya'dan bir teklif. Gelmedi. İtalya'dan bir teklif geldi. Gelmez misiniz? Buyurun gelin hep. Hay hay Ege ne yapacak? bayrak. Efendim ben zaten hep ben kendimi beni ingin. İtalyan'a benzetirlerdi. <gülüyor> Kuşadasında hatta o de bulurum. Çakma saat satan adamı da bulurum. Buyurun efendim. Bu adam beni zaten İtalyan'a benzetir. Hep İtalyan'a benzetirlerdi. Efendim Hüsvün ben hep kendimi İtalyan gibi hissetmişimdir. Papaya, Makarnaya sevgiler. bayılırım. Makarnaya bayılırım. Gelenlere gülenlere, gülenlere teşekkürler. Teşekkür <gülüyor> zaten öyle bir İtalyan sözü var. <gülüyor> Ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> bir, tek ya yani beni yani. bir tek onu İtalyanca çevirmen yeterli olacak. Aa, ne yaptın? Gittim meclise. Efendim yemin edeceğim. Yemin töreni en güzel... Var değil mi İtalyan meclisinde yemin töreni? Hayır. ne bim, Bir şey yemin ediyorlar. Sen Roma'ya gittiğin için biliyorsundur diye soruyorum. Sana. Ben gittim de yemin etmişlerdi. Ben sordum. Yemin ediyorlar. Hayır canım yemin. Büyük yemin verdim diye konuşması vardı ya. Berlusko'da. Hayır, and İçerim diye şey var. Sonra onu şarkısına döndürdüler. Neyse ona hiç girmeyeceğim. Sipercan şarkısını mı söyleyecekler? <gülüyor> <Evet. ya? gülüyor> Gir, girmedim bak. Sipercan <gülüyor> şarkısını. Evet, evet. Vallahi el ele girdiniz bence. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, e, dün değil önceki gün. Şimdi e... bunu mesela e, bazı dinleyicilerimiz yaşanmış gibi hissettiler şey Diyan sabah Fahir Sibelcan şarkısı söyledi diye bir şey yani yaptığın şeyi böyle bir noktada kestiğinde yapılmamış olmuyor. Öyle mi? Yapılmış. Zihinde mı? yapılmış gibi yaşanmış canım, gibi. Bir şey. Yani bunun cezasını çekeceksin diyorsun. Tabii canım. Ne yapsın yani? Cahir Cahir ya? cehennemde yalacağım. Doğum bunu. gününü kutlamış adam ne yapsın yani? Doğru. Bahçe Oğlum, zaten şov. bana günah. Hayat bir bahçe şov değildir Fahir. <gülüyor> Hayır şöyle söyleyeyim. Bana günah yazılmıyor artık Ege. Ben belli şeyin üstünde olduğum için artık yani bana hiç günah yazılmıyor. Sen bir zamanda cezai ehliyetin yoktu. İşte cezai ehliyetim Şimdi kalktı mı? Günah 40 yaştan sonra, 40 yaştan böyle sonra Açıklamaya başladı. Cezai ehliyet, meryet kalmıyor ya. Günah, günahlı münhalar. Bana sen başladım. falan lanlulunuk. Lanlu, sen kendini kaybedersin. Bana bir şey olmaz. Ben rahat ben. Benim hesabım çıkarıldı dün. Bitti. Z raporun çıktı mı? Z raporunu almak üzereyim yani. Fahirol olur mu ya? Yani öyle. Lütfen. Aylık z alındı diyelim. <gülüyor> aylık i̇lk, z evet doğru. aylık i̇lk, alındı fahirol. Teşekkürler. Gelenlere, gelenlere, gelenlere Teşekkürler. teşekkürler. <gül> ...kırk yaşına yaklaşıyorum bir sloganım var onu da mahvetiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bari <gülüyor> Kamil Koç'un sloganını çalayım. Doğru sendeler düşmez. Hayır. Neyse mecliste yasalar da bilgi illaki çıkarıyor. Şimdi İtalya'da seçim mi oldu? Hayır seçim olmadı. Ne? Yasa çıkarıyorlar ya ne seçimi? Paket açıklanıyor ya abi. Paket açıklanıyor. Hangi taraf? Dedi ya başbakan 26 Eylül'de paketi açıklayacağım diye. Paket keyfi. İtal İtalyan başbakanı. <gülüyor> İtalyada poket keyfi doğru Do söylüyordu. Poket keyfi yani. diye açıklayacak işte. Ha İtalyan mı açıklan? Tabi. Bu acaba bu demokrasi paketi şey Eş zamanlı. Bir kere demokrasi doğru buldu ondan sonra böyle ülke şey yani. ülke dolaşa dolaşa ülkemize mi gelecek 30 Eylül'de? Aa, 30 Eylül Bütün doğru. Bütün demokratik ülkelerde dolaşıyor. En son İtalya son, Türkiye'den Bak. çıktığı için en son yine dönür do dönür dolaşır. <gülüyor> <gülüyor> İyi başka bir çıkmalı. Şey çıkmadı. Ee, Türkiye'ye gelir. Yani o yüzden gelecek yani. Çıkış yerine demokrasinin beşi. Evet. Şu anda İtalya'da değil mi? Fayır. Evet şu anda İtalya'da. Demokrasinin beşi İtalya'da. Ee, çok güzel yasalar çıkarılıyor biliyorsunuz yani çok güzel dedim imrendiğim şeyler var yani. Fahir bu konuya keşke yani meclise girersek Türk meclisine girmek istiyorum diye girdim Onu yani, da hatırlatmak istiyorum. Hayır koştura yani, koştura dönelim. gitmeyelim diye şey yaptım. Ha meclislere. Evet koştura koştura gitmeyelim. Çok hevesli olmaya gerek çok yok. Çok hevesli olmaya gerek İçisini, yok. dışı beni yakar. Ki. Dışı beni yakar. Ya yani güzel yasalar çıkarıyorlar da bazen de mesela böyle biraz daha şeyler var. Ne derler ona? Can sıkıcı yasalar mı var? Can sıkıcı yasalar değil. Aslında ne? çok güzel yasalar çıktı. Geçen gün eşcinsel ayrımcılığa karşı yasa teklifi vardı. Çok güzel. Ne güzel. Ondan sonra bunlar sıralarda Hep oturuyor. paketin içinde işte. Hep paketin içinde. Bunlar da paketin içinde. Bohça yasa mıymış bu? Hakikaten ya İtalya'da bohça var mı? Urhurç yasası diye. Urhurç yasası doğru. İtalyan hurcu meşhurdur. Hurç şurdur. Ne, neceden gelmeyi? Ee... Bence... Bir, Kasma bir, falan. Bir, bir, bir konudan devam. devam edelim, devam edelim. Dur, nece olduğunu merak ettim, Hürçün. <gülüyor> şüphesiz, şüphesiz meraklarımız var. Vekiller birden ayağa kalkarak <gülüyor> ne yapmışlar? Ya işte hiçbir meclise görülmeyen yasalar yani verdiler teklifi ama görülmedi, bir türlü sıra gelmedi falan filan. Ha itiraz mı etmişler bu işte? Sıralı karşı? Ya, ya Niye bekletiyorsunuz diye, bu işi? Bekletiyorlar işte böyle pisümen pis şeyler var ya ha işte ama önce şunu konuşacaklar. Efendim daha bunu sırada. Aynen önce bunu konuşacağız diye. Ee, öteleyip öteleyip durunca e, Beş Yıldızlı Hareket pardon Beş Yıldız Hareketi adlı partiden Hı. bütün milletvekilleri bir anda herkes hem cinsine bir dağıl, yumul. yumul yumul dedikleri ben ya çıkardınız çıkardınız çıkarmadınız biz çıkartmasını gelecek. Geliyoruz. Öpüşmüşler mi? herkes bir güzel öpüşmüş. Helal olsun ya. Vallahi ne çok güzel. güzel yapmışlar. Vallahi e? helal olsun. Bundan sonra Oyun 5 Yıldız partisi. Ne. Vallahi 5 Yıldız Partisi hakikaten 10 numara 5 yıldız dedikleri parti, parti bu. Parti hakkını vermiş. <gülüyor> ben partinin adını 10 numara 5 Yıldız Partisi olarak. Ne demiş olarak. peki meclis başkanı? Tamam lan gündeme alıyoruz. Allah belanızı versin falan mı? <gülüyor> Yok herkes bir şok. Orada şok ne oldu ne bitti falan diye. Berlusconi de şey. Öyle ya da böyle tam mecliste olcan dönemde. ...hapisler gündemde falan diyoruz. Pankartlar mu? falan açılmış ama bizdeki şey yavan pankartlar, pankartlar açılmış, gibi açılmış. Seninle birlikte. Bak, Oktay benimle kal. Oktay benimle kal. Oktay <gülüyor> ben stay anda... with me. Stay with me. Oh, oh. <gülüyor> stay with me. <gülüyor> <gülüyor> tamam, five <punk> <gülüyor> <gülüyor> Bahçe şov devam edecek benzer. Bugün de. Ay, e ne olmuş yediyordum. pankart açılmış? Ya? Pankart açılmıştı. Pankarta ne yazdığını şey yapıp bilmeyen birisi. Sadece orada gözlemci olarak oluyor. Ne yapıyorlar? Öpüşüyorlar. Pankartta ne yazıyor? Bah, yani İtalyancım o kadar değildi. Otel, onu çekememişler ama. Hoş görüntüler, güzel. Ya bizim mecliste olsa böyle bilmem. Yani öpmeye kalkarsın adamın senin ağzını burnunu kırar. Belli de olmaz. Herkes <gülüyor> belli de olmaz derken herkesin içinde yaparsan ağzını burnunu da belli de olmaz. Belli de olmaz oktay. <gülüyor> Kırar mı kırmaz mı yani? O, o öyle bir şey değil ki. Neyse canım 30 Eylül'de belki şey olabilir. Torma yasa diyor. Çünkü 30, yasa 30, 30 Eylül'de şey şey açıklanacak diyor. pakette şeyden Her şey mı? Herkes mutlu olacak. Herkesim Neden dedi. de bu bir takım talepleri yerine yani gelmişse yani ki? Ali görelim, Ali bile hep bekliyor 30 Eylül'deki demokrasi paketini. Çünkü soğuklar geldi hala dondurma yiyebilecek miyim her gün diye. Onunla ilgili bir şey çıkacak diye çocukta umut var. Toplumun her kaderim. kesiminden birisi, bir parçası. Ona, ona da, da bir birey abi. sonuçta Tabii değil ki. mi? Toplumda bir gelecek. birey yani. Herkes mutlu olacak dendi mi? Dendi. Dendi, dendi. o yüzden biraz Böyle bir paket üç gün, gün daha düştü. Dış, da. Bugüne dışı kadar dışı. Dışı. dünya tarihinde ilk kez. Yani mesela seçim barajı düşürülecek konusu yok diyorlar ama bence var. Ben inanıyorum ona. Bence olmasa bile onu yani onu, onu hissettirecek bir şey olacak şey başka bir şey olacak ama yani o onu tatmin edecek yani o his. Ha, ya mesela başka bir ülkedeki seçim barajı düşürün onun olan şey, şey, Almanya onun haberi gelebilir mesela o paketin içinde. Almanya'da %5 değil mi 5. seçim paketi? Halbuki yük, şey, yükselseler %10'a ne kadar rahatlar. Bir de bir hava ile geliyor %42 buçuk. Sen çıkar önce bakalım %10'a bir seçim barajını alabiliyor musun %42 buçuk? De demokratik diyorlar. Hıhı <gülüyor> Evde temizlik, çocuk bakımı, yemek ve benzeri işleri için sigortasız kadın çalıştıranlar ağır hapis cezası ile cezalandırılacaklar. Dikkat! Bundan sonra <gülüyor> bir sigortasız bir günlüğüne bile gelse e, kadın temizliğe gelse 150 bin lira cezası var bu işin. 150 bin lira. Evet. Tekrar eder misiniz? Yüzü 150 bin lira civarı bir şey. Hı hı. E, o yüzden yatıracaksın. Primini yatıracaksın. Ondan sonra zammını... Yapacaksın. Oktay Bey 150 bin dediniz değil mi? Evet. Tamam. Ne oldu abi? Sigortası çalıştırmak kolay mı? Hayır. Sigortalı işe giriş bildirgesi verilmediği için 2043 lira zaten oradan faer. Oktay Demirçi ile küçük hesaplar. Aylık prim ve hizmet belgesi ne yapılmadığı için? Verilmediği için. Kolay soruyorum. 2043 lira da oradan. Tamam. Asgari ücreti. Bir tane çıkıyor. de bana sor. Soruyorum. 5 yıllık idari para cezası 2013, 1 Ekim 2013 itibariyle 5 yıllık para, yani 60 için yaklaşık 80.210 Bu bir soru değil. Dur, bu bir hesap. <gülüyor> Bitmedi ki. 80.210 kaç lira olabilir? 4. 4 lira, 214 lira <gülüyor> ceza olacak. Kopya aldığımı sizin izlerimize söyleyeyim de gözlerinde çok adam Adamım hak hakkını verdi. Hayır çarpmış olabilirsin. 60 belki bu adam 63. yalan söylüyordur. Herkesin önünde haber yok ya blader. <gülüyor> blader. Bahçe şov <olup> devam edecek <gülüyor> benzer. Ne yapacağız <gülüyor> o zaman ya? Temizde gelen yapacaksın olup sigortasını. Yapacaksın, bizim yaptığımız gibi Hayır, şirketle... sizin de yaptığınız gibi. Yani şirkette daha sen de öyle. Ben Herkes, şirkete şirket... yeni geçtim. Görüşmeler yeni... yaptığı gibi şirketten alacaksınız. <gülüyor> Vallahi şirket yani başka şeyin bir şey. Her şey çözümü bizde. Bir şey soracağım yani, yani. herkes muhasebeci mi çalışacak? Ne yapacak? Nasıl ne yapıyoruz yani? Muhasebeci galiba SGK'ya bildirimde bulunuyorsun herhalde. Ne diyorsun? Böyle Gidiyorsun, böyle diyor. Bizim perşembe diyorsun. günleri bizim temizlik üçün, günü. Acaba uygun yüzünde, mu diyeceğiz. Üçümüzün de perşembeye gelir efendim diyerek üçümüz aynı şeyde bildirimde bunu Böylece aynı kişi olmadığı ortaya çıkar. Durup dururken kendimize haberiz. <gülüyor> Azıcık düşünerek hareket etseydik çok iyi olurdu ya. <gülüyor> Hakikaten bir fevri davrandık. Fevri davrandık. Ateşli işte. bir anda bu çocuğun hiç... Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Metallica mı bu? Yok, yok abi diyor. Yok yok. Yani yanlış mıyım diyor. Adamın I sesi de benziyor çünkü. Bak... bak. Evet ya. Oktay. Benziyor biraz. biraz Göz, benziyor. Gözlerini kapatınca aynı Metallica. Bakayım. Biraz daha gözlerini kapa. Davullar falan da aynısı. Evet, aynı, Cessler, aynı. Ama çaldık bu şarkıyı daha önce. Belki de çalarız gene falan fena gelmedi çünkü. Buyurun efendim neler olmuş neler bitmiş. Aa, bakalım neler oldu neler bitti skandallarıyla. Hmm. Oldu mu be şimdi prens? Oldu mu şimdi? Allah Allah. Elisa... Ne oldu yine prensler? Prens? Kraliçe Elizabeth'in oğlu prens Edward parantez içinde 49 genç prens diye geçer. Hangi geçen gün şey konuştuğumuz? Yaptım, konuştuğumuz. Ha evet. Nazar değdi Dayı yani. Dayı dayı. <gülüyor> ne da, dayı. Ah ya. <gülüyor> kim yaptı diye beklerken Ege Kayacan gerçekten umut ışığımız oldu. Ama, ee, şey amca ya dayı değil ya. Kimin amcası kiminin dayısı? İşte pre prenslerin. Ah canım. Prens. Şey. Olam, canım kız kardeşinin de dayısı? Yani kız kardeşinin dayısı değil de kız... bunun kayını benim dayım olur demiş. <gülüyor> or, or, or, kız kardeşi. kardeş değil mi ya prens çalsın küçük kardeşi değil mi? Tamam küçük tamam, prens işte esas. Bir de prens Amca oluyor o zaman. Ostamcısı işte. Hı -hı. Vurcam... oluyor yani. Vurcan vallahi amcası vurur. oluyor abi. Ya. Dayı dedi. Çocukların amcası olur. Tamam, yangi hangi çocukların ama? Hangi mi? Hangi <gülüyor> çocuk var ya? Kaç tane çocuk E yani? şey var ya bir de bunların kız kardeşi ablaları prens çalsın bir küçüğü. E tamam. Onların o da, o da amcası o da olur. O çocuğun onun çocukları yok mu? Ne bileyim bak bilmiyoruz onun çocukları var mı? Biliyoruz yok. mu bilmiyoruz mu? Çocukları onlar... varsa onların dayısı olur. Hem dayı hem amca diyorum i̇şte adam. bizim bildiğimiz çocuk iki tane. Çocuk, çocuk da değil yani prens. Yani. Dayılık ve amcalık vazifelerimi eşit şekilde yerine getiriyor. Onlar çalışıyor. ne bu arada? Onlar prens değil değil mi? Mesela prens Charles'ın prens, prens, Charles prens. kardeşi. Adamın adı prens. prens Edward Oktay? Hayır onun çocukları ya. P. Edward diye yazıyor. Ha, çocukları prens çocukları. olmuyor değil mi? Lord, çocuk... Lord. ne oluyor? Lord. Ne lordu ya? Onlar da, prens. onlar da prens. Onlar da prens. Hiç belli olmaz. Küçük Game prens nereden çıkma? Şş bak ne güzel diyor. Vallahi doğru da Bir şey ya. olsa ortalık kaynar. Sıra bendeydi. Bayağı bir şey olması lazım. İşte oldu. sıralama oluyor. 3. sıradan tahtın varisi, 5. sıradan üç... listelere, bir numaradan girdim mesela. Game Thrones'un 3. sezonunun 9. bölümüne bakacak olursak belli olmaz. Beş dakikada değişir bütün Herkes işler. Herkes bir korka korku gitmiş zaten düğüne. Şimdi niye şey şi poylerliyorsun? Vallahi vereceğim anlatırım ben. Sizden bir sezon ilerideyim. Ne oluyor, ne bitiyor hepsini. Siz bilirsiniz, kendiniz kaybedersiniz. Vallahi çok özür dilerim. Çok ama. hakimsin Fairo, o anlaşıldı. Böyle bilinçsiz hareketlerim yüzünden ben herkeslerden ilerdiyim. Bir sezonda ne olup ne biteceğini kitapta iki cümleyle okudum çünkü arada kitap atlamış. Ay şaka yapıyorsun. Vallahi, Vallahi başına ne geliyorsa hak eden adam var ya. Vallahi var ya. Yine yine hak etti adam. Vallahi Bu yemin spotu. ediyorum ya. Sana yaptım böyle? Bir şey yani ben? mesela Bizimkiler dizisinde apartmanda doktor tacini canı. İki sezon önceden okumuşum gibi. Faciya ya facia resmen facia yani. Ne diyeyim Egeciğim? Geçmiş olsun büyük geçmiş olsun. Artsana yapılacak hiçbir şey yok. Ne problem. Seni kaybettik ama yeni insanları kaybetmeyen önemli olan bu. Şimdi Aşk-ı okuyup da diziden tadalamayanları daha iyi anlıyorum. Ya ben de Çalıkuşu'nu okumuştum mesela tekrar başlamış Çalıkuşu. Aşk-ı Memnu'nun ilk şeyini bölümünü okurken büyük riskin ilk, ilk <gülüyor> kitabını okumak gibi bir şey yani bu. <gülüyor> Saçma sapan bir şey olur yani. Çok tatsız. Oktay <gülüyor> Demirci ile. Türk <denir>, Türkiye <gülüyor> televizyonları. Şey Çalı Kuşu'nu izlediniz mi ya? Yok da herkes bir beğenmiş. Herkes hastası olmuş galiba. Bilmiyorum. Evet bir sevilmiş. sevilmiş. Ben şeyi izledim. Şaka maka. Galiba 10 dakika izledim. Neyi? Yeni mi o dizi bilmiyorum. Medcezir. Tamam o zaman Yeni. dizileri konuşalım. Şu haberimizi verin dizileri konuşalım tamam. dinleyicilerimizle. Ama ne olacak bir şey tane sıkı bir hayvan hakları koruyucusu olarak biliniyordu Prens Edward. Evet. Ama geç, gel gör ki <gülüyor> geçen gün Liverpool'da kütüphanenin açılışında taktı kravat bu imajını yerle bir etti. Yıkıldı yani herkes şu anda hayal kırıklığı. Neden? Edward sende mi diye çünkü üstünde boğa güreşi yapan figürler var. Yani... Ve şu anda herkes kendine zarar veriyor İngiliz. Şu anda monarşi tekrar Mon tartışılmaya başlandı. başlandı. Ve başka de acaba şey... bunları devirsek mi? Böyle kravatlık yok bunlar sonuçta. Ve kraliçe şey demiş Edward'a. Yani bir çuval inciri berbat ettin demiş. Bak Yap, şu bizim family, family dediğim royal family. Royal family diye şu diye bizim yapalım. family, biraz İngilizce ile beraber Famici karışık. Demiş. Bu bizim demiş kaç yapayım. yüz yıldır geliyoruz. Bir tane bir şey yapmadık. Afedersin demiş. Anne demiş. Ne vardı da o kravatı taktın? Efendim işte o da hemen şeye atıyor. Karısına. Karısına atıyor. O işte Oy, şey yaptı çocuğa Bu adam geldi an güneş çizgi. Ulan demiş sen boşanalı kaç sene oldu? Bununki de yok düşesi Saray'dı biliyorsun. Evet. evet. Biliriz falan. Ülkemize gelmişti yok Hı -hı. düşesi. Saray'la Musa. Gizli kamerasıyla gelen değil mi? Gizli kamerasıyla gelen. Ondan sonra. Ha onun kocası mı bu? bu onun kocası Musa'nın Sarası zannediyorum. Yok ya o. Olacak Ege Sarı'la Muza'nın sarısından başka sarı bilmez. Bir şey diyeceğim. Kütüphane açılışı mı dedin Fahir? Tabii. İngiltere'de bak ne kadar eksikleri var. Hala halk kütüphanesi. kütüphanesi yok ya. Kütüphanesi yok. Liverpool kütüphanesi açılmış. Düşün yani. Bizde de geçen gün Afyon'da şey açıldı biliyorsunuz değil mi? Ne? Oraya İçişleri Bakanı gitti galiba. Vali gitti falan. Vali. Ee, Vali. İcra dairesi. İcra dairesi. Mi? Altıncı, ne Altıncı mı, yedinci mi öyle Çok bir şey onu ya. açtılar. Bence her, her bir şeyi yani. bir, bir e, icra dairesi açılsın diye bir kampanya vardı i̇cra galiba. İcra dairesi açılırken şey yapılır mı ya kutlama Şimdi. yapılır mı? Birilerinin elindekini avucundakini buradaki arkadaşlarımız gayet güzel gözyaşları içinde alacaklardı ya şey. Diye bir, bir kere daha aklı çıktık diyerek. Kütüphane açılırken de bak kutlama yapılır güzel de olur kütüphane ama yanlış olmuş kravat. Ya kravat yanlış işte monarşıya bakalım bundan sonra gider mi gitmez mi? Tamamen kraliçenin şeyine bağlı hareketlerine o zaman isterseniz bağlı. şimdi yeni dizilerin üçüncü bölümleri yayınlandı galiba. Yayınlandı bir, bir sayalım bence. Telefonumuzu bir hatırlatalım 210-30-30. Evet. Ee, davetiye de verebiliriz Veririz istediğimiz davet davet daveti Angelika Akbar'a davetiye verelim Yani öyle kuru kuru yeko, sohbet de olmaz Ne izleyeceğiz hangi dizi nasıl başladı Nerede ışık görüyorsunuz Nereye hiç bulaşmayalım Bu konularda fikri olan dinleyicilerimiz Bir şey yapsınlar şey, Ne El zamanda Angelika Akbar, Akbar konseri Angelika Akbar konseri yakında, ya. yakında Cuma ya günü. O zaman verebiliriz davetiyi. Cuma, Cuma günü Cuma günü mü Hı hı Nerede? Müzik. Saat kaçta belli mi? Ank Ankara Palast'ta. O detaylarını şey yaparız, detaylarını tamam, akşam, veririz yani. Cuma akşamı. Cuma akşamı şey yaparız. Değil mi Egeciğim Oralarda, buralarda bilgi verdi. Valla gelmeye Gene, başladı cevaplar. Dön dolaş bana geldiniz. Ben size söyleyeyim. Klasik müziğin atla ilk gelen isimlerinden senfonik orkestra ve oda orkestrasıyla <gülüyor> koro, piyano ve diğer enstrümanlar için bestelere sahip olan Rusya, Fransa, Almanya, Baltık Cumhuriyetleri, Orta Asya, Hindistan, Keke Katar ve Türkiye'de sayısız konserler veren Angelika Akvar, Altus Kültür Sanat Organizasyonu ile 30 Eylül'de yanlış söylemişiz. Demokrasi paketi şöleninde açıldığı günse orada Ankara Palasta Ankara Palas 30 Eylül bir, Pazartesi günü düzdüğün demokrasi paketi verecek müzik ziyafeti ziyafeti verecek Şölen mi? Ziyafeti. Ziyafet işte tamam. 30 Eylül Pazartesi Ankara Palast'ta 20.30'da davetiyeler sizi bekliyor sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210 30 30. Dizileri soruyoruz yeni dizilerden umut veren hangisi? Umut ışığı oldu. Bu da bize umut ışığı Twitter'dan oldu. Twitter'dan da cevaplar geldi. Twitter'da ee... da et modern sabahlara gönderebilirsiniz. Hilal Hanım demiş ki kaçak diye bir dizi başladı. Doktor Kimble'ın kaçağının çakması mı? Ee... Doktor Kimble'ın kaçağının çakması Yok, değil. David Cronenberg'in Şiddetin Tarihçesi filminden. Uyarlanmış. Evet dizi. uyarlanmış. E, memati oynuyormuş bunda da. Yani Memati diye bilinen ciddi ve sinirli oyuncumuz. Ha, memati, yılların Memati şeyde orada oynuyor. E, hayalet de orada oynuyor. Kaçak nasıl? Ne hayalet? E, i̇nanç mı? Be evet, inanç. Becha'nın inancı. Öyle mi kaçakta mı oynuyor? Kaçakta inanç? oynuyor. Aa, haberim yok benim ya. Ondak Kayıp, kayıp, sen... de kayıp değil mi bu? Kaçak işte ya. Kaçak diye ayrı bir dizim var. Onu ben bak Kaçak ayrı kayıp ayrı mı? Bir tane evet, kayıp var çocuğum. Evet ben kayıp, kayıp kaybı gördüm ben. Kayıp var kaçak var sızıntı var. <gülüyor> Sızma var çocuğum var. Telefon alalım bakalım hangisi gelecek. Günaydın efendim kimle görüşüyoruz? Ah, günaydın. Ah günaydın. günaydın. Ben Ankara'dan nasılsınız? Teşekkür <gülüyor> ederiz. Kimsiniz? <gülüyor> Kimsiniz efendim isminizi alamadım. Güller. Güller. Evet daha önce de bir kez aramıştım. Ve sizi hiç unutmamıştık değil mi? Evet. Yine aynı sohbet <gülüyor> olmuş muydu ismi anlamamı falan filan tekrar ettirme? Evet evet evet öyle oldu. Ne sıklıkla başınıza hmm. geliyor Güller Hanım? Ee, yani daha önce daha sıktı ama şimdi biraz daha az yadırgıyorlar, tekleyi çıkarıyorlar falan. Güler diyorlar değil mi? Evet evet öyle. Siz ısrarla oleyi güller demenize rağmen hiç dikkate almıyorlar değil mi? Yok yok artık ısrar etmiyorum. Yani ee, şey. Ne haliniz varsa görün. görün mü evet öyle diyorum. Peki diyen de var. Yani gürler e, diyor ben peki falan diyorum. Artık Bir ay diyen deniyorum. var Güler Hanım ya size. Er er <gülüyor> Erman diyen oldu mu hiç Erman? E, henüz olmadı. Olmasın, bilmiyorum. Olmasın ya sizin gibi bir hanımefendi Erman demek de ayıp. Bence çok, ayıp çok yani ya, terbiyesizlikten başka bir şey o, değil. O gezici radyoyla ilgili bir sohbetimiz olmuştu. Tamam şimdi hatırladım. <gülüyor> hatırladım. Peki Güler Hanım e, bir şey soralım. Başladınız mı yeni dizilerden birine? Nasıl? anlamadım. Yeni dizilerden birine başladınız mı? Ya şöyle bu Menderes'in hayatını anlatan bir Hı -hı. dizi başladı. Ben a, seni tevredi. çok sevdim mi? Evet evet işte onu da aynı zaman zaman izliyorum. Geç bu salı kaçırdım gerçi dışarıdaydım ama ona bakıyorum yani o yılları biraz anlatıyor ama daha çok şeye girdi sanırım o bir opera sanatçısıyla olan evet. aşkından söz ediyor o, o işte olaylar şimdi darbeyle ilgili bölüme geldi sanırım. Sevdiniz mi diziyi? Yani bence fena değil ama biraz tabii e, hani taraflı gibi geldi bana. Yani hani, öyle size değil öyle net olarak. <gülüyor> evet evet öyle taraflı ben, bir, ben de bir o, bir Ya politik olarak taraflı tarafı. olabilir ama şey ne derler hikaye olarak böyle bir sürükleyici bir tarafı var herhalde. Aslında var zaman. var evet var. Bir de şey tarihi mekan kullanılarak çekildi. Hmm. Peki, İkinci meclis e, binası hmm. kullanıldı zaman zaman. Hımm. Ben de birinci meclisseyim de biliyorum orada çekildiğini. Öyle. Peki Güller Hanım tavsiye ediyor musunuz? Onun üstünden kaç veriyorsunuz? Hani IMDB gibi düşünecek olursak. Yani öneriyorum izlemenizi. Kaç yani 6.3 mü? 8. 8, 8 iyi bir numara. Bayağı, bayağı, yüksek bayağı bir şey verdiniz. Çok neydi sizin adı neydi? Ben, ben seni <gülüyor> çok sevdim. Ben seni, ben seni çok, çok sevdim. Seveyim. Tamam. Peki Güller Hanım çok teşekkür ederiz Hoşça efendim. Hoşçakalın Güller Hanım. Kolay gelsin. Sağ olun Güller Hanım. Aa bir dinleyicimiz de şey söylesin lütfen. Benim dizim devam ediyor mu hala? Hangisini? Hiç de... benim dizim olan dizi. Hangisi? Be? Neydi ya dağlara şaşkın mıydı? Dağları aşağında. Hani böyle habire telefonlarda oturan hiç kimsenin tanınmadığı dizi var ya. Dağlara ya, Deniz yani. Deniz Yıldızı mı? Yok Hayır. değil. Ben şey, seni. E, gündüz dizi. Pazartesi mi? geceleri oynayan. Pazartesi. Neydi? Kim oynuyor? Hiç kimse tanımıyor işte. Abi bir tane sinirli adam ofisinde sağ solu telefon ediyor ve herkes ağlıyor. Ha neydi benim o dizim ya? Dağlara yangın. Dağlara yangın <gülüyor> <gülüyor> Kuzey Yıldızı mı? Hayır canım. O zaman Kuzey Yıldızı mı? adam var gidin. böyle. <gülüyor> ofisine gidiyor benim sebebim. Bir... <gülüyor> Arabayla ofisine gidiyordum. Evet. Millet ağlıyordu. Bu da arada telefon ediyordu. Ne, ne oldu güzel. acaba o Ne oldu ya? Başka dizi yok mu? Tamam Bağıracağım bak. şimdi ya. Da Dağlara yangın evet. Dağlara yangın o dizinin adı. Vay dizi şeyimiz e, ne derler dinleyicimiz ne demiş? Ne, Nereye sevdim? Ben onu çok sevdim ya dizinin adı. Tamam ben seni çok sevdim ben diye ben çok onu. çok sevdim. <gülüyor> ya, ama yani bak şöyle bir şey var. Yani ben mesela senden bahsediyorum Ege'ye diyorum ki ben onu çok sevdim. Burada o kim? Oktay Demirci. Evet. Sana Şimdi sana bahsederken... ben gittim sana geldim. Ben seni çok sevdim. Ben se onu mu diyeceğim? Ben sana diyeceğim ki ben seni çok sevdim. Ay, mekikler oturdu muydu mi? Vallahi. <gülüyor> Siz <gülüyor> de mekiklere mekik yedik, Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Good morning. Hello. Şemsi K'ya oynuyormuş ben onu çok sevdim de İsmet Okta. Oktay Ve çok... kötü şey olarak oynuyormuş. Kötü adam. O öyle olarak. öyle diyor, öyle diyorlar. Şemsi İnka'yı bir üvey Baba dizisinden sonra şeyini değiştirin tamamen. Değiştirdi. İyi, iyi rol alamadı onlar hiç sonra. alamayacak bundan sonra da alamayacak. Aksi huysuz bir şey oynayacak sürekli. uyarlanan Met Cezir. Met Cezir mi? Evet O c'den. Günaydın efendim. Dinleyicimiz gönder. Günaydın. Kime görüşüyoruz hanımefendi? Ne oldu? Sıkıntınız nedir? Sesim kötü değil mi? Yok Çok kötü, kötü. Ama moraliniz yani. bozuk galiba. O sesinize Ay, yansımış olduğu gibi. Yok yok yok hayır moralim bozuk değil. Ne ee, kadar güzel. aslında da şey birazcık hastayım o yüzden. Geçmiş sesiniz olsun. olsun sesiniz geçmiş olsun. İsminizle Estağfurullah olur mu? İsminiz nedir? Jale. Jale, Jale Hanım. Abi evet. radyocunun en büyük hayali Hale Lale Jale'den birini <gülüyor> tamamladık. Hale ve Lale kaldı. İyi, Vallahi iyi. Jale Hanım yani 20 ve senedir en son bu işi yapıyoruz bak, ilk defa. nadir geldi ya ben Jale diye biriyle ilk kez konuşuyorum desem. Evet evet biraz azdır gerçekten. Kavradık galiba biraz. isminiz değil mi Cale Hanım? Peki hiç... pek yok evet hele benim yaşlılarımda hiç görmüyorum ya da Kaç yaşındasınız şeylerde... demek zorundayız Cale Hanım durdu. Evet <gülüyor> 36 yaşındayım. Evet <gülüyor> o çok havalı evet. isim Cale aslında. Vallahi Ne demek? Ya, ben A bilmem ben küçükken anneme şey demiştim. Ne? Yani benim adımı niye kötü kadın isim koydunuz demiştim çünkü hep, hep, hep Türk filmlerinde ne dersin? Yani öyle mi? Öyle mi? <gülüyor> Vampka'nın Fenfatal ismini mi evet. Valla evet, benim benim memnun değildim ama büyüdükçe hani en azından farklı bir isim Hoşum diye hoşuma gitti. Kızımın arkadaşlarından bir dolu böyle yeni çocukların isimlerini duyduk. Aleyna'larla dolu dünyamızda evet. hiçbir Jale ismi kalmadı. Güzel isim. Evet. Çok güzel isim. Ne demek Teşekkür Jale? Ederim. Sağ ol. Efendim? Ne demek? Anlamı ne? E, Jaleci e, bu sabahları çiçeklerin hmm. üzerinde olan o şebnemle aynı anlama geliyorlar aslında. Ah. Hmm. Şebnemle şeydnerjali aynı şey yani mesela evet. de o zaman Şebnem... siz de sizin görümceniz mi yani <gülüyor> Buyurun Jale yani. Hanım neye başladınız yeni bir şey? ben şey aramızda kalsın sanırım evet Uğur Yücel'in de oynadığı evet. çok sevimli sıcak bir diziye benziyor hani Uğur Yücel için seyretmeye başladı. Bir de o adını hatırlayamadım hani kızıl saçlı Yaprak Dökümü'nde oynayan hoş bir kadın var. Kötü kadın mıydı Yaprak Dökümü'nde? İyi kadın mıydı? Hayır hayır kızlardan biriydi. Ee, hatta Ali Sunal'la evliydi. Ha, Ali Sunal'la evlendi hemen Cicik ayrıldı. Ha, hemen hemen cicik oracıkta uşağıldım. ayrıldılar evet. <gülüyor> evet onun adını, adını hatırlayamadım. <gülüyor> Biz Ama de hatırlayamadık. Nasıl, e, i̇yi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sonra Çağınırmağ filminde de çok iyiydi. Şey de oynuyor değil mi? bu? Uğur Bin Kaya oynuyor. Bin Kaya da Uğur oynuyor. Bin Nurkaya'ya oynuyor. Evet. Evet yani bu hani kayıptı, kaçaktı yok metvizir bunlar kaçak göçlerle uğraşmıyoruz. Aynı geliyor diyorsun. artık bana peki yani bir şey soracağım Çağla Hanım bu dizi böyle gidiyor mu hızlı hızlı mesela ben kayıp kayıbın bir 10 dakikasını izledim o kadar yavaş gidiyor ki dizi şey hmm. oldu araba gidiyor mesela onu birebir izliyoruz ee, 80 90'la bu... giden bir arabayı birebir yolculuğunu Şeyde de öyle mi aramızda kalsın da öyle mi? Hayır, e, bu hızlı başladı. Bir de zaten hani kom, e, mizahi tarafı da olduğu için işin. Nedir hikaye Cihan e, Hanım? Çok daha keyifle. Vallahi hikayeyi daha tam çözemedim ama şöyle bir şey var. Yani bir e, e, bir kadın var, eşin eşinin münkentin aldattığını öğreniyor. Onun ayrılıyor iki çocuğuyla birlikte İstanbul'a geliyor. Hiç ailesi yok annesi babası ölmüş durumda ama annesi ölürken ona bir şey bırakmış bir şey bırakmış işte onu öğrenemedik. Ne yani olduğunu öğrenemedik. Evet, o, o tamam onu... tanıtımında da bu bir seneden sonra isteyecek hali yok falan diye mi Orada Kemal Sunal'ın evet, eşini evet, evet. oynayan şey, eşini oynayan diyorum Kemal Sunal diyorum ya her şey birbirine karıştı. Ali Sunal'ın <gülüyor> e, eski eşi olan kadın o kadın <gülüyor> değil mi? Evet, yani evet, şu konuyu okay. kapatmaya çalışıyorlar taraflar. Evet. Bir habire açtık ya bu sabah. <gülüyor> Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Tamam ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ama yani Jali Hanım açtı yoksa ben nereden bizim hiç burada bir şeyin bahsetmeyiz bile yani. Günaydın efendim. Alo. Merhaba Alo. kimle görüşüyoruz? Gaye ben ama hatta mıyım anlayamadım şu an. Cep hatta değilsiniz şu anda zihninizin içinde <gülüyor> sesler var. Jilet Olabilir. bulun, kendinizi Etrafa <gülüyor> zarar versene. Yayındasınız şu anda. Gaye okulu yar. Okulu yar. Zarar... Çaktırmayın. Aşk yayındasınız olsun ama ya neden dalga geçiyorsun? Aşk olsun. Günaydın nasılsınız? Günaydın, Teşekkürler. Siz okulda mısınız? Gayanım. Okuldayım evet. Derse işte girecektim hemen sizi arayayım dedim. Bir de dünden beri Hatta Akşamları da dinliyorum. Bütün gün dinliyorum. Daha doğabildiği bir türlü. Bu konser biletlerini ne Angelique Akbar konseri için ne de Pink Martin için şey yapamadım. Yetişememeyim. Ben maalesef. Ediyoruz. Maalesef. Evet. Peki. İsmet bu işler. Hangi dizi hemen yani o zaman Sizin için en önemli hangi şey dizi? dersler şu Meccezir. anda galiba. Meccezir güzel mi Meccezir? Ben çocuğu ya gördüm ben... yakışıklı herhalde. Ya çok beğenmiyorum ben Çağatay Ulusoy'u ama oyuncuların diye, yani işte şey beğeniyorum bu. Mesela bir şey soracağım Gaye Hanım. Kimi bir dakika kim Aha. beğeniyormuş? Kimi beğeniyorsunuz efendim? Serena Ayşarıkay'a. Ha ben? şey olan evet. baş kadın oyuncu. Hmm. Evet. Peki Biraz mesela. De bir kadını beğenmek garip ama yani çok beğeniyorum o yüzden de. İzleyin bir bakayım dedim. Peki Yok, Çağatay mi? Ulusoy sizin okula gelse. Aaa Çağatay Ulusoy gelmiş diye koşa koşa gider misin gitmez misin? Hayır, hayır kesinlikle hayır. Ne, ne Kıvan Çağatat'ı ne Çağatay Ulusoy hiç bilme yani. Bu Çağatay Ulusoy. Bu akılardıklarım beğendiği hiç de gitmem yani. Meşru muydu Çağatay Ulusoy bunda da. Tabii canım. Ben ilk defa o dizide şey gördüm. Işte, Emir'in yolu. yolu. Emir'in yolu. Evet. Emir'in yolu. Ondan yolu önceki şey neydi? Olayım. Ondan önceki şey neydi? Dizinin adı neydi? Feriha koydum. Feriha. Adını, adını Feri Evet. Sonra evet. duş alarak ünlendi Doğru tamam tamam tamam Şimdi oturdu kafamda bazı şeyler Peki yani güzel dizi evet. diyorsunuz Ben biraz baktım da biraz da şey miymiş Çok da güzel <gülüyor> değil <miymiş gülüyor> gibi ee, Tam bilmiyorum ama şimdi Arkadaşlarımla da konuştum şeymiş Bir dizinin yabancı bir dizinin uyarlaması, yani, değil, uyarlaması değil Öyle mi ha, bilmiyorum Hı -hı. işte Öyle güzel fena bir hoşuma gitti Yani tavsiye ederim herkese Çok teşekkürler, teşekkürler. Ediyoruz. İyi, İyi, dersler Hanım, sağ olun. İyi, İyi dersler derseniz evet. ihmal e et tamam. etmeyin Her şeyin başı sağlık Bodansabağlar. Modern Modern bu kesin metalik abi. Ben bir daha dikkatli dinledim de. Metalik değil ya. Abi e, yani demin ki metalik ise bu kesim. <gülüyor> bu kesim çünkü davullar aynı bak aç bak. Bak. Bak. Davullar girdi. Evet abi. Abi Metalika'yızız çalmıyoruz biz bu saatte Metalika çalmıyoruz ya. Bu saatte Metalika dinlenmez evet. Bu saatte Metalika dinlersen. çift cross bak. çift cross. Batsana gidip çift cross. Çift cross dedin double cross mu? Çift cross abi double cross bak bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim neler oluyor neler bitiyor. Ne neler bu şimdi hangi dizilerimiz var bir tanesi? Abi çok çok dizimiz var ya ben onu çok sevdim pas aramızda kalsın güzel güzel dediler. Metcizir ne yani? Güzel güzel. Ben seyrettim biraz Metcizir o kadar sıçraya sıçraya gidiyor ki dizi. Ya çok uzun çekmişler, kısaltmışlar. Böyle... Ama var var, şey var. Güzel olur, şey olur, olur. Var, var. var Onda bir ışık gördü Oktay. Var, Ki Oktay'ın ışık gördüğü şeyler Zenginlerin arasında fakir olan. Her zaman tutar. Ama dediğimiz gibi senede biz bir dizi seçebiliyoruz. Onu konuşacağız bütün sene Kayıp. boyunca da. Kayıp, Hilal Hanım söylemiş mesela. Kayıp. Kayıp ee... var, kaçak var, göçek var. Bir de öyle bir durumumuz var bu sene. Zengin <gülüyor> ailenin <gülüyor> çocuğunu kaçırıyorlar. kaçakta mematini Me mematinin kendisi kaçıyor. Yani ha, evet. Teşekkür <gülüyor> ederiz. Günaydın efendim. Günaydın günaydın. Beyefendi hoş geldiniz. Radyonuz falan mı açık? Evet hayır, açık. Araç, araç hayır. hayır açık açık efendim. Ya. Arkadaşım benimle tartışma ben dinleyeceğim. Açık değil. <gülüyor> Radyonun bluetooth'undan konuşuyorum. Arabanın içindeyim. Ne yapabilirim? Doğru, şey. Doğru adam adam Bak Karşı nasıl mı konuşayım? <gülüyor> Bastırdı adam, beni adam. bastırdı bir kere bit Doğru ama yani 2013 yaptı. yılında Bluetooth'la hava atmakta çok <gülüyor> Çok <gülüyor> hoş Hava şey. atmıyor ki olanı biteni söylüyor Evet ya açıklama yaşam. yapıyor sadece çok özür dileriz Kimle görüşüyoruz? Nitro dalga fırınım var bu da böyle biline. Halkın <gülüyor> sesi nasılsınız? Hoş geldiniz efendim yayınımıza Ne yapıyorsunuz? İşe Aynı. mi gidiyorsunuz? Ee, yok, ufak bir prezentasyonum vardı hastanede. Şimdi ofisin önüne fark etmeye çalışıyorum. Nasıl geçti prezentasyon? Ha, daha Çok olacak başarılı. mı? Başarılı. Olacak olacak. Okur okur. <gülüyor> Şüphesiz, başarısız. başarısız. Dizilerden mi? Dizilerden ha. yürüyoruz, evet. Bence aynı konudan şey yapalım. Dizide, dizilerden ben, devam ben, edelim, buyurun. Ben, ben kendimi oraya hazırlamıştım. Buyurun, o kadar. süper, süper <gülüyor> abi. <gülüyor> ya, Beysaç Ç şey dendi Allah aşkına? Beysatçı'ya oynamıyor ki artık. Bitti, Bitti canım, biz yeni dizileri konuşuyoruz. Halkın sesini. Beysatçı'ya gülenin Beysatçı'ya kadar aklı yoktur. Unutmayın ki aranızdaki her üç kişiden biri o dizi sayesinde meşhur olmuş idi. Bana laf soktu. <gülüyor> ah, Bana da sokmuş olabilir. Aa, adam o zaman 40 yaşlarda değildir. Gençli. Gençlik, dönemi dizilerinden, <gülüyor> gençlik dönemi dizilerinden bir taneydi o. Abi <gülüyor> halkın, <gülüyor> akl, halkın aklı çok karışık ya. Evet o, onu temsilen galiba. Ben be, be şanslısın yani. Ali Poyrazoğlu'nun gençlik dönemi dilimlerine, dizilerine bakıyorum da. Ben çok fazla da kendini bozmadın o zaman. <gülüyor> De Değil mi? Değil mi yani? <gülüyor> ya. Ya peki efendim çok teşekkür ya. ediyoruz size okur diyorum ki... evet buyurun Şu, hazır seninimizde başlamış iken hani otlu bahar şenliği konserler filan halkın e, estetik yönünün gelişmesi lazım sanatsal etkinliklere daha çok da, bir yok. şey soracağım bahşanim şenliği... başka türlü severim ben sonbahar yani sonbahar yani doğru tamam o bahar, zaman bizim mesaj, mesaj alındı mesajınızı <gülüyor> aldık <gülüyor> mesaj alındı ya mesaj her tarafımız mesaj doldu zaten tamam, arkadaşlarda telefonum var Mesajım artık gereğinde bir şekilde yapar. Gereğinin yapılmasını arz ederiz. Çok teşekkür ederiz Gerçekten. efendim. Görüşürüz. Güle güle. Buyurunuz. Güle güle. Hoşçakalın. Ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Berna Hanım aramızda kalsın <gülüyor> dizisini tek geçelim demiş. Günaydın efendim. Alo. alo. alo. Efendim radyonun sesini kısar mısınız lütfen? Hemen kısıyorum. Estağfurullah. İsterseniz bize bağırabilirsiniz de. Ne alakası var bluetoothla ile konuşuyorum. Alo merhaba. Ha, merhaba merhaba Kimle Hoş görüşürüz efendim? Cemile ben. Cemile, Cemile Hanım hoş geldiniz. İsterseniz her şey yaptığımız espri size de yapalım <nom> mı? Bu sezonun ilk türküsünü isterseniz patlatalım. Ama beni böyle karşılıyorsunuz zaten hep. Öyle mi? Yani. Zaten başka Cemile diye dinleyicimiz olmadı. <gülüyor> <gün>. Son, iki, <gülüyor> üç, dört. Cemile mi gizli dağlar meşeli imanın? Dengili dengili dengili dengili dengili dengili dengili dengili Hoş geldiniz Cemil şimdi Hanım. yapmasak da bu sefer niye yapmadılar diyecek. falan aradım. Hakikaten yani böyle karşılamadığınız zaman böyle bir alınıyorum falan. Yani Cemil Hanım birileriyle iddiaya girebilirsiniz bizi aramadan önce. Ertesi sabah. Bakın şimdi bunlara Bakın. türkü sözler <gülüyor> yarın arayacağım. Benim ismime türkü söyleteceğim. Var mısın yok musun? Böyle bir iddiaya girip çok şeyler kazanabilirsiniz yani. Vallahi doğru diyorsunuz. Çok netiz çünkü ne yapacağımız hmm. çok belli. Cemil Hanım başladınız mı yeni diziye? Ya şeyi seyrettim. Gerçi hani e, her bölümünü seyrettiğimden emin değilim. Sanırım kaçırdığım bir yer oldu ama e, kayıp böyle bir gözüme ısırıyor. Yani evet. fena değil gibi. Peki Cemil Hanım şeyi biliyor musunuz? Bir tane adam var böyle bir ofise gidiyor. Herkes alıyor oradan telefon ediyor sağ sol. O diziyi hatırlıyor musunuz? O da benim Nasıl? dizim ama. Geçen sene oynuyordu hala başladı mı? Devam ediyor mu? Bir tane adam var kirli sakallı takım elbiseyle bir ofise gidiyor, telefon ediyor sağ sola, bir de herkes ağlıyor. Öyle bir dizi vardı. Ay hiç, hiç Hatırlamıyorsunuz ona. Yani bu bahsettiğiniz ama sanki sadece bir sahnesi gibi. Yok Di yani. ben dizi bu. çok seyretti bu dizi. Her bölümde aynı şey oluyordu. <gülüyor> Hayır, bunu, şimdi bunun cevabı geldi aslında. Cevap geldi dinleyicilerimizden ha, Biliyor Ama kötü bir haber var. O yüzden ben biraz çekiniyorum sana söylüyorum. Dizi kalkmış deme Ukta, yapma. Yani valla çekiniyorum yani söylüyorum. Yapma Ukta. Cemile Hanım'a teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Cemil Cemile Hanım. Hanım. Kayıpa. Kaç centik dağıttı? Kaç puan verirsiniz kayıpa? Efendim? Kaç kayıp, puan verirsiniz? Kayıp IMDb gibi düşünün. Abi kayıba 7 8 falan veririm. Baya böyle ençrikalar, böyle bir esrarengiz bir şeyler, bir şeyler falan var. Peki bitmiş dizilerden böyle hani iyi bir dizilerden not verdiğini seni kıyaslayalım yani. Siz mesela kaça kaç veriyorsunuz? Ben şuna şunu vermiştim falan. Ya bitmiş dizilerden mesela tabii Kuzeyle e. Güney'e mi? E Beçaç'a e Kuzey güneyi hiç seyretmedim. Tamam. Beçaç'a e kaç verirsiniz? Vallahi on üzerinden en az dokuzu veririm. Dokuz veririm. En az dokuz. O kayıbı ona göre izleyelim. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Güle efendim, güle. Sütüket etmeyi özlemişim. Sağ olun biz de özlemişiz. Sağ Türkü olacağım. söylemeyi en azından. Kolay Sağ gelsin. Hoşçakalın. Sağ olun hoşçakalın. Yer gök aşk. Ah işte benim dizim yer gök ya, aşk. Senin dağlara dağ yandım değil miydi? Dağlara o, yandımdı. Zeynep Hanım da Şenay Hanım söylemiş. Yalnız 27 Mayıs'ta maalesef. Bitmiş o dizi. 27 Mayıs'ta bitmiş. Ofis'in kirasını 28 Mayıs'ta da gezi olayları başladı. Bak dizi bitmesiyle beraber. Ofis'in kirasını öde ödemeyince ve de gezi olayları tabii ki. <gülüyor> Belki şey mi oldu acaba ya? Bu hani adını feriha koyduğumdan sonra Emir'in yolu oldu ya. Hı hı. ofisin masrafları diye yeni bir dizi başlayabilir mi? <gülüyor> Alt dizi olarak. Olabilir tabii niye olmasın ya? Çünkü kuvvetli bir diziydi o. Benim hatırladığım kadarıyla. bayağı çünkü olay olmuştu. Bir bölümünde adam ofise gidiyordu. ne Ortalığı dağıtıyordu ya. Kontrolüm bitmiş diye. Dedi. Özgür Bey Breaking Bad'in son bölümüne yaklaşıyoruz. Ne bu dizilerden konuşuyorsunuz demiş. Olmayın bunlar demiş demiş. Günaydın efendim. Merhaba günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Selmin ben. Selmin Hanım ne kadar Sel güzel bir iş. Selmin. Selmin. Ne var ortada? Selmin. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz bizi aradığınız için. 3 dakika. Valla güzelce söylediniz, en doğru şekilde söylediniz. Artık evet. zaten misyonumuz bitti. Evet. evet. Zor oluyor evet. mu? Sıkıntılı oluyor mu? Isim böyle tekrar tekrar bizim yaptığımız gibi yapıyor oluyor. mu insanlar? Oluyor, oluyor. Yoruluyor musunuz peki? Yor, e, yor, yorucu bir şey değil mi? yoruluyorsunuz buna yoruluyorum da deminki hanımefendi gibi artık ben de çok umursamıyorum bıraktım yani hani alıştım söylüyorlar alıştım. Yani. alıştım Hani onlara bunu anlatmak çok zor geliyor artık Selmin Hanım zor bir hamilelik süreci yaşamış anneniz ben çok çektim bu kız da çekecek diye bu ismi koymuş olabilir mi? Öyle bir şey. <gülüyor> ismimi annem koymamış ama halam koymuş, koymuş. Şey ya çünkü Herhalde o, o size o annenizi hiç benimsememişti zaten yani gelin olarak onlar hiçbir zaman böyle bir Muhtemelen güzel, ama kurallar çekmişler Çok hakkaniyetli bir yapmıştır e, o görümce. Yapmıştır, yapmıştır o. Gülümce. Bir şeyler yapmıştır falan filandı. Bütün kağıtlara Selmin yazmıştır. <gülüyor> Çek yalnız... bakalım yine de. Ama yine çok güzel isminiz. Yani öyle şey çok güzel. Ne demekmiş biliyor musun Selmin'in? Barışlı Barış'ınmış. O kadar ne güzel. güzel işte. Süper. Felahttan evet. geliyor o zaman öyle bir şey. Sakin diye falan. biliyorum ama yani. Hı -hı. Peki efendim hangi diziye başladınız? Ee, aslında başladığımı söyleyemem. Hani denk geldikçe ha, şey bilmiyorum. Evet, şimdi... Bebek işi. Bebek işi. Onun evet. nesi? Nurgül işi çay oynuyor. Erkek oyuncunun adını bilmiyorum. Bebek sizdenin ee... bu bebeğin konuştuğu budur <gülüyor> budur. <gülüyor> evet. Ay. Evet. evet. Çok güzel. Ay. Nurgül iş dediğimiz. Sondajcı komik espriler de var diyorsunuz. <gülüyor> evet, ben bir evet. irrit oldum. Bebekten mi oldum? Neden oldum? Onu bilmiyorum. Hani bebek sesi Biraz bebeğim? ses biraz fazla baskın. Ee, herhalde ondan olabilir. Daha yumuşak bir ses olsaydı olabilirdi. O yüzden iri olmuş olabilir. Evet Yok, bebek işi değil. tamam. E, fay, yani. evet. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Görüşmek Kolay üzere. Kolay gelsin yayınlar. Sağ olun. Var, Kaç puan vereceğini sormadık ama Aa, daha az zaten yani bir rastladıkça şey yapın. Kayıptaki üçüncü başrol bana benzer demiş Ali Can <gülüyor> Bey. <gülüyor> Alişan Bey mü konu benzer. Şey önümüzdeki sadece. hafta konuşacağımız konulardan. 3. baş benzeriniz üçüncü başrol. başrol işte on Üçüncü başrol diye bir şey olur mu? Birinci başrol Yardımcı iki... erkek, yardımcı kadın olmayacak. Bak, yardımcı, bak yardımcı var. Erkek. Yardımcı kadın, yardımcı erkek. Onlar, var. Kadın, yardımcı erkek onlar işte. Onlar. Onlar da ya, ya tek, iki üç tane olabiliyor ya Fahir. İki üç tane olabiliyor. Sıralamada baya bir düşersin. Günaydın efendim. Günaydın. <gülüyor> Kimle görüşürüz beyefendi? Barış Önal ben. Barış Bey hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz sizi. Hoş bulduk. Ee, valla ben dizilerin hiçbirini seyretmiyorum. Hı hı. En güzeli. Yani internetten toptan e, bu işte Dexter falan onların e, tamamını indirip öyle o şekilde takılıyorum. Yabancı dizi seviyorum diyorsunuz. Yabancı dizi seyrediyorum. Daha önceden Dersatçı 10 numara diyebilirsiniz direkt. Ondan sonra Kuzey ve Güney. Ama açıkçası yaptığım bu şey... E, yani bilmiyorum burada söylemem doğru mu? Kanalları protesto etmek için hiçbir ismi seyretmiyorum. Bu kendi açma yaptığım bir şey sadece. alo. Ee, duyuyoruz, duyuyoruz sizi, duyuyoruz. dinliyoruz sizi. Yani, yani, yani, kesmemek dinliyoruz. Dinliyoruz dinliyoruz için. <gülüyor> Yok dinliyoruz bu. Tamam. Bütün kanalları mı protesto ediyorsunuz? Yani Aynen. Yani, Hiç televizyon, yani, televizyon seyretmiyorum. Bir National Geographic'ten bir ki e, veya Nature Adventure ikisinden Niye canım? History e, Channel'da da çok güzel sabah kadar o de, rehinciler var. Efendime söyleyeyim. Ee, takaslar var. Falanlar o diyor, o hakkını var. Hakkını yemeyin diyor yani. Hayır. <gülüyor> ben de onları seyretmekten kafam bulandı artık yani öyle söyleyeyim. Sürekli gözümde Diğer şey... Diğer gök var. aşkı da mı seyretmediniz hiç beyefendi? Hayır kesinlikle kesinlikle. Yani... Hmm. E Çok güzel bir ofis vardı e orada. <gülüyor> <gülüyor> Telefon hemen masanın kenarında böyle hop diye bulaşıyordu. Peki. Peki efendim. Yani ben çekilen dizilerden hiçbir şey... E Katamıyorum kendime ve e, bu bana çok ağır geliyor açıkçası. O zaman ben size bir tavsiyede bulunayım beyefendi. Yani e, madem böyle internetten dizi indirebiliyorsunuz. Yer gök aşkın bütün sezonlarını bir seyredin. Eğer bir ofis hayatınız varsa orada çünkü adam ofise gidiyor <gülüyor> telefon falan ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu bir takip edin yani çünkü Ya valla şöyle bu çocuğun hiç bizim bir ofisimiz olmadı Açık söylemek gerekirse hep... Hayatta en imrendiğimiz şey ofis Bazen ev sahneleri oluyordu ne zaman ofise gidecek diye Heyecanlama dizin başında oturuyor Bazen 45 dakika ilk reklama kadar Hiç ofise gitmiyordu adam Böyle de bir diziydi Çok teşekkür ederiz efendim görüşmek üzere Ben teşekkür ettim iyi yayınlar <gülüyor> Sağ olun. Serhan Bey demiş ki kızıl saçlı kadın hayat bilgisindeki Törpüydü B Gök mi? Gökçe Bahadır olması lazım ismi Gökçe Bahadır doğru bu şeyin az önce ismini bulmuştu. Evet. Karadayı dizisi. Aa, herkes... en... devam ediyor. En güzeli demiş. Merhaba efendim. Yani gelen düveyi olan. Sana. Alo. Allora. Ozan Bey demiş ki Meteciz izliyorum. de izlerdim. Meteciz izliyor <gülüyor> mu demiş? <gülüyor> i̇zliyorum mu demiş? <gülüyor> o ikinci parantezi okumasanız da olur. Onu okumadım zaten. Meteciz izliyorum demiş. Ben Meteciz izleme ben de çok hitap etmedim. Bir kere kız olandan yaşlı görünüyor. Sen zaten hangisini seyrettin Hangisi ki? Nerede kız olandan yaşlı görünüyor? E oradaki onu? esas kız olandan yaşlı görünüyor. Ya bence bir tanesini belirleyelim. Seyreden Yok mu? Be. Vallahi Yok. öyle görünüyor dizide. O makyajlandır. Sen o partiye giderken ki makyajıyla gördüysen ondandır. onlandır. Ağır bir makyaj yapmış. Onun Ebru gündem <gülüyor> makyajlı olan hali o tam yaşını gösteriyor. O zaman bir tane seçelim de. Seçelim. şey yapalım yani. Alf demiş. Alf demiş. <gülüyor> Pardon o zaman dinleyeceğim. Yer, gök aşkın kadrosunda herhangi bir diziye geçen var mı? O bunu seyredeceğim. Oyuncuyu aldılarsa Hayır, vardı hazır hafif var dizide onu kullanalım. Hayır sen açıklamalarını dinlemedin mi onları? Ne? Başrol oyuncuları falan hep oyuncular çıktı şey Bu sene biz çok yorulduk biz artık bu sene boş geçeceğiz dediler öyle. <gülüyor> Başka arkadaşlar da oynasın dediler yani dediler. Anlaşılmayan yani bir takım bu... açıklamalar yapmışlar. Yani yani. Güzel bir açıklama ama bu açıklama en çok yer gök aşk hayranlarını üzeceğe benzer. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Yine aynı şey oldu sevgili dinleyiciler. Bir YouTube videosunu yayınlamasının üstünden bir yıl geçtikten sonra keşfettik. Ama ya çok komik. Ay, yoğun güldük ama ya. Ay ya yoğun vallahi yoğun. Çok yoğun altılı, güldük. Yedili A, altılı yedili Çipe, evet, ver, ver, ver, diyoruz. Altılı <gülüyor> yedili Ve bu videonun e, özellikle 30. saniyesinden 45'i... Saçım başım dağıldı ya <gülüyor> gülmekten benim. <gülüyor> <gülüyor> ne no, no olmuş Vallahi Ne olmuş valla? Saçım başım önüne ölüme gelmiş. 30. <gülüyor> saniye ile 45 saniye, 45. saniyeler arası da lütfen Altı dikkat. Hadi <gülüyor> yavrum Tutucu, bet bet. Gönderiyorum ben bu şeyi. Bunu gönderdim. Gönder Herkes biliyor. Bunu mu gönderdiniz 2013 yılında? Vallahi 2013'te bunu abi? gönderdik. Biz ben daha yeni gördüm ya. Bu kadar Ama bu galiba YouTube'un eksperisi burada. Yani biz hep öyle yaşadık. Dedeye sahip çıkalım mı da 15 sene sonra? E tabii canım, tabi. Yani bu da hakikaten 6'lı 7'li hali yavrum. Dedeye sahip çıkalım dediğin komşusu söylüyorum. Komşusu söylüyorum. <gülüyor> Şanslı bir isim belirleyelim Fahir Bey. Ya estağfurullah bu benim hatta Türk yaşının olgunluğuyla siz seçin. Senin doğum gününden bir gün sonra Fahir Bey. O Gülsün. zaman Seni en son lazım. şey yapalım ya. Ne diyelim biliyor musunuz? Ne diyelim Ne diyelim? Ne diyelim? Ne diyelim <gülüyor> Barış diyelim. Barış Bey mi Gay Aaa bir dakika. Ha. Barış Bey dedin ama e, çok özür dilerim şey plaj haber olarak Yer Gök Aşk'la Lale Devri dizisi bir süre sonra birleşmişti. bunu farkında mı oya Ofisi içimiz. bir şey hem yazıhane hem, hem Nastanka, dükkan he? olarak mı kullanmışlar nasıl? Hangi diziler birleşmiş? Lale, Lale Devri ile Yergök Aşk. Ne kadar müthiş i̇şte Bu bir mükemmel diziğimiz. bir birliktelik ya bu aynı potada erimek bu işte ya dizinin yani yapabileceği öyle. bir şey değil. Vallahi bir kez daha hayran Yabancı güzel. dizilerden Entreatment var diyor Bahar hocamız. O da ofiste geçiyor diyor. Eğer of Yer Gök ofis. Aşk. Ofis. Yani Entreatment her... şu psikolog. Evet canım oradaki ofis değil ki o muayene gibi bir şey. Bu benim Yer Gök Aşk'taki adamın ofisi. O dediği mobilyalı yok. böyle güzel değil Gidiyor mi? Video be de telefonu diyor. Ofisi beğenmemiş. Bir şey sorabilir miyim? Bahar Hanım ofisi yani beğenmedi. İkinci el ofis istersin yoksa sıfır mı? Ben o Yer Gök Aşk'taki kilim desenli şeyleri istiyorum. Anlı. Masada bilgisayar var mı o piste? Var galiba arkada bilgisayar var? Var var var. Var bilgisayar var ama şey yok hard disk yok sadece ekran var. Yani kasa yok. <gülüyor> monitörü koymuş. Bir <gülüyor> gün de dönüp bir şey yaptığını görüyorum. Habire telefon ediyor. Halbuki... Ve de sabit telefon kullanmıyor. Hep cep telefonu kullanmıyor. Aslında Eman yapabilir gerek yapabilir var. ya. İlk yani. saatte bir şey yapabilir. Dizi uygundu yani süre Evet oldu. Çipet pet pet. Çipet pet pet pet pet pet. 6'lı 7'li. Çipet pet pet pet pet pet. Hadi yavrum başla. şak şak şak Kenan şak şak. Bak Kenan Bey biliyormuş mesela o videoyu. Hemen yazmış bize. O şak, zaman şak, şak. tebrik edelim Barış Bey'i. Barış, Barış Bey'e Bey mi verdik? Ne ol, ver şey, değil mi ne istiyor? Ben? Geri alalım istiyorsan. Yok canım hayır. Biraz o. da para tamam. alalım bence Barış Bey'de. Barış Bey hangi diziyi söylemişti bize? Barış Bey bence her diziyi söyleyecek kapasitede bir, bir adam. Bir ara Kuzey Güney der gibi oldu. Beysatçı dedi. Kuzey Güney'den Aha, sağ, döndü Sadece sonra... belgesel izleyen. Sadece evet. belgesel izliyorum dedi. Biz de yedik. Evet çok teşekkür ediyoruz Barış Bey'e. Çipet Pet Pet videosundayız. O zaman sırf yabancılar Hı -hı. ve Çipet Pet Pet videosu bir insanı idare eder nezih bir ortamda Azeriçe akbaret dinleyecek 30 Eylül'de Barış Bey tebrik ederim yarın yeniden buluşma diliyle de diliyle de modern sabahların sonuna gelme <gülüyor> heyecanını altılı yedili olarak sizlerle bir kez daha yaşamanın gururunu bünyemize haklı gururunu haklı gururunu boşa çıkarmadan geleceğe umutla bakalım modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar